Merhaba ya nuru ayni merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya İmam el kibletayn merhaba elhamdülillah ellezi hadana li hada ma kunna lehtadiye lela ne'dana allah ve ma tawfik ve ma'tasami illa billah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq Sallahu Aleyhi Muhammed Allahum cüleyi Aleyhi. Tabib rahim Teala ve Teke Hazretlerine... Sonsuz hamdü senalar olsun bizleri Muhammed Mustafa'sının Sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şeriflerini Okumak Ve dinlemek üzere Kurulan bu ilim ve zikir Meclislerine Elhamdülillah sevk ediyor Yönlendiriyor hidayet ediyor, ulaştırıyor Eriştiriyor, Allah hidayetimizi tamamlasın Allah nurumuzu tamamlasın Allah Celle Celaluhu El-i Sünnet itikadı üzere yaşayıp, yaşayıp ölmeyi bizlere hep birlikte müyesser eylesin. Amin. Şimdi efendi kardeşler dersimize Hazreti Mehdi ile alakalı olarak e, başladığımız dersimize devam edeceğim. 13'ün Tabii tabi çok uzun girişler eskisi gibi biraz tabi çok uzun konuşmalar yapmıyorum. Bu bir iki haftalık bir süre içindir. Ondan sonra inşallah eskisi gibi başınızı ağrıtacağım. Ancak şimdi ders olarak birinci dersimizde Hazreti Mehdi'nin ismini, nesebini, soyunu yani, doğum yerini ve kendisine biat edilecek yeri ve hicret edeceği yeri okumuş idik bu, benim ameliyat önceki sohbetim idi. Bu itibarla birkaç hafta araya boşluk girdi. Şimdi ne kaldı kardeşlerim? Şimdi hilyesi ve sireti kaldı. İnşallah bugün öyle bir aşkla, öyle bir şevkle Hazreti Mehdi'nin hilyesini yani tarifini dinleyeceksiniz. Şeklini, şemailini Efendim vasfını Tarifini dinleyeceksiniz Onu inşallah gözünüzün önünde Hayal edeceksiniz, tasavvur edeceksiniz Tehayyül edeceksiniz Sizler sebebiyle kurulan bu meclisler hürmetine Yapılan bu dersler inşallah Kıyamete kadar baki kalacak Bu yayınlar bizden sonra gelecek Nesillerimize ışık saçacak Ve Hazreti Mehdi'nin gerçek tarifi Ancak bu hadis-i şeriflerde Rivat edilen Bu vasıfları dinleyenler tarafından Anlaşılmış olacak inşallah Bizden sonra gelen Nesillerimiz ve cemaatlerimiz Batıla kap kapılmayacak Önüne gelene Mehdi diye peşine takılmayacak Bu vasıfları bilenler Ancak hidayet üzere olacak Bunları dinlemeyenler duymayanlar Tebliğ etmeyenler ulaştırmayanlar Maalesef birçok batıl Yanlış cereyanlara akımlara kapılma Tehlikesine maruz kalacak Onun için büyük iştesiniz Allah ilminizi artırsın Zekanızı artırsın Anlayışınızı, hafızanızı güçlendirsin Öyle bir anlayın ki, öyle bir dinleyin ki İnşallah bugünkü Hazreti Mehdi'nin tarifini dinlemeniz Hürmetine Allah sizden gelecek Nesillerden Hazreti Mehdi'ye Asker nasip eylesin Hayca bugün severseniz, bugün Dinlerseniz, bugün değer verirseniz Hele şu kıyamete çok yaklaştığımız Dönemde Bu konulara önem verirseniz 1400 sene evvel Muhammed Mustafa'nın Sallallahu aleyhi ve sellem Yüzlerce binlerce hadis-i şerif ve rivayetlerle beyan ettiği konuyu bugün kıyametin eşiğine gelmiş bizler konuşmazsak daha ne konuşacağız? İlim bu değilse ilim ne olabilir? Önümüzde bu kadar olaylar var. Önümüzde yaşanacak bu olaylardan bahsetmezsek hiç bilmediğimiz şeyler, gaybi haberler ancak Allahu Teala bildi, o da Muhammed Mustafa'sına bildirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem o da bize duyurdu, biz de size duyuruyoruz. Bu haberler dururken bu, bu ilimler dururken, önümüzde bu kadar tehlikeli geçitler dururken Bizim ne işimiz var başka lüzumsuz işlerle uğraşmaya? Onun için kıyamet alametlerindendir Hazreti Mehdi'nin bahşi kalmayacak Kürsülerde, hutbelerde Hazreti Mehdi'den bahsedilmeyecek Teccal anlatılmayacak İsa Aleyhisselam'ın işi anlatılmayacak Hatta bunlar inkar edilecek Bugün birçok ilahiyat e, hocası, doçenti, profesörü tarafından Mehdi konusu inkar edilmektedir. Allah muhafaza buyursun. Hazreti Mehdi'nin gelişini geleceğini inkar etmek manen mütevâtir olan bir konuyu inkar mağiyeti taşıdığından kafirlik tehlikesini mutlaka gerektirir. Hatta bazı hadis şeriflerinde men kefara men enkarabil Mehdi fakat kefara Mehdiyi inkar eden muhakkak kafir olmuştur buyuruluyor. Tabii ki bu kadar hadis-i şerifi inkar edenin doğru dürüst bir Müslüman olmasına da ihtimal yoktur. Ancak önüne gelen de ben Mehdi'yim diye çıkabilir. Bundan dolayı biz sizi uyarıyoruz, uyandırıyoruz. Özellikle tarih verilmemesine dikkat çekiyoruz. 2005, 2010, 2070, 2100, 2200. Hiç böyle bir ta tarih eli Sünnet ve Cemaat'a göre verilemez. Burada ancak hadis-i şeriflerin verdiği alametler zikredilir. Ve bundan sonraki derslerimiz çok önem arz etmektedir. Bundan sonra bir dersi bile kaçırırsanız, ipin ucunu kaçırırsınız. Çünkü bunlar birbirine ekli derslerdir. Birinde geçen konuyu, öbüründe tekrar bulamazsınız. Tekrar bulamadığınız takdirde de o arada bir kopukluk yaşarsınız. Bir çelişki, bir tezat gibi anlarsınız. Halbuki biz size devamlı irtibatlı konuşmalar yapacağız. Sıralı dersler yapacağız. Bu itibarla, şimdi... Hazreti Mehdi'nin Hülye-i Şerifesi Yani Şemali Şerifesi Şekli mübarek görüntüsü Allah görmeyi nasip eder inşallah Efendim Artık Bir e, Genç bir polis geldi Bir kere ben buradan bir namaz kıldırdım Bu mescitte Camiden çıkarken e, Tenha zaman idi Öğlen namaz olabilir Dedi ben polisim dedi Adıyaman'da vazife yapıyorum Buyur kardeşim dedim Dedi ben bir rüya gördüm işte tanımıyorum. Ne gördün dedim. Seni gördüm Hz. Mehdi'nin sofrasında beraber yemek yiyordunuz dedi. Elhamdülillah dedim. Niye elhamdülillah dedim. İşte Hz. Mehdi'den bahsediyoruz ya. Bu sohbetlerde kalacak ya. Kendimiz görüşemesek de inşallah bu sohbetlerin bereketiyle birçok insanlar Hz. Mehdi'ye aşina olacak.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 Mubarek kaşlarının arası açık olacak, kaşları birbirine yakın olmayacak. Yani e, bu iki kelime de topluca bu manaları beyan edebiliyoruz. Ayenü, <gülüyor> gözleri geniş olacak. Mubarek gözü çok geniş olacak. Ek halül ayneni, iki gözü de mubarek kudretten sürmeli olacak. Yani kirpiklerinde hiç sürme sürülmediği halde sürme sürülmüş gibi bir efendim hoşluk ve güzellik hasıl olacak. Berrakus senaya efrakuhâ. Berrakus senaya Berrak zaten Türkçeleşmiş berrak diyorsunuz. Parlak olan şeylere. Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak ağzını açtığında dışarıya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 Sağ yanağında siyah bir ben olacak. Mubarek sağ yanak sağ yanağında siyah bir ben hasıl olacak. Yldayı üvecuken kövkebündürlüün Mubarek yüzü öyle parlayacak öyle parlayacak Sanki Efendim Pırıl pırıl parlayan bir yıldız gibi.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 Sakalı sık olacak 13'ün için efendi Tabi işittiğimiz bir rivayet Zaten hepsi de işte belli Dünya kuruldu kurulalı Hiçbir peygamber hiçbir veli Sakalsız yoktur Hiçbir peygamber sakalsız değildir Hiçbir veli de sakalsız değildir Ve sakalda bir tutam olacak Bir tutam Olacak fakat tabi Bazı insan sakalı seyrek Olabilir bazısı da köşe olabilir bir tutama kadar da uzamaya bilir. Bunlar tabi sünnete muhalif değildir. Ama bir tutama kadar uzayabilecek bir sakalı kısaltırsa sünnete muhalif olur. Hazreti Mehdi'nin sakalı bir tutam olacak ve sakalı sık olacak. Çok kendiliğinden yani gür sakallı, sık sakallı olacak. Tabii biz bypass ameliyatı geçirirken, geçirmeden ee, bu tıraş ediyorlar. Bütün vücudumuzdaki tüyleri tıraş ettiler. En sakal meselesi meydana gelince dedim ki ben bunu doktorla konuşacağız. Diğer doktorlar dediler buna izin veremeyiz. Çünkü yoğun bakımda kalıyorsun. İcabında kendinden haberin olmadığı için ağzından bir su akıyor, burnundan bir su akıyor. Bunlardan dolayı enfeksiyon kapma tehlikesi artıyor. Biz buna efendim şey veremeyiz. Ee, fırsat veremeyiz Müsaade veremeyiz şekilde Sonra baş doktor Allah razı olsun o e, bir Laftan anlayan insan Neyse o geldi dedim bak biz bu sakal için Çok mücadele verdik hapislerde Bizim sakalımızı kesmeye kalktılar Kaç defa sakal için bizi ağlattılar Kaç defa bu sakal için bizi üzdüler Yani ben ameliyattan korkmuyorum da Şimdi bu sakalımı kesmeyelim Ölürüz kalırız mezara sakalsız gitmeyelim Ne yapacağız Neyse dedi o cevenli seninkini e, işte. Biraz toplayalım dedi de Çünkü göğüsten buradan beri deldikleri için Şuradan itibaren deliyorlar Ta göbeğimin üstüne kadar Göğüs kafesi yarılıyor açılıyor kafes Testereyle mi kesiyorlar ne yapıyorlar Artık onun için buraya kadar gelmesin diye Zaruret olduğundan e, Mecburen doktor Şey ile e, Sakal bu şekil kısaltıldı da Elhamdülillah bu kadar Kurtulduğumuza sevindik Berbere de dedi sakın dedi fazla kesme Bak çarpılırsın dedi Doktor 13'ün dikkatli ol dedi. O berberde biraz korktu epey biraz bıraktı bize elhamdülillah. Fakat tabii cehalet var. E diyor ki Hoca evende biliyorsun dedi. Peygamberimiz de birkaç kere kesti dedi. Tövbe ya Rabbel alemi. Ya mübarek adam peygamberimiz ne zaman kesti ya? Hiç böyle bir rivayet, uydurma rivayet bile yok. Peygamberimiz birkaç kere kesti. E adam çok büyük profesör olur ama işte cahilde kalabilir. 13'ün bilmiyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sakal kesmemiştir. Hiçbir peygamber, hiçbir veli de sakal kesmemiştir. Sakal İslam nişanlarındandır, İslam şiarındandır. 13. sakalın çok büyük önemi vardır. Hazreti Mehdi'nin de sakalı bir tutamdır. Zaten bir tutamdan aşağı sakalı olan bütün Mehdilerin sahtegar olduğu şimdiden ortaya çıkmış oldu. Önüne gelen Mehdi'im diye çıkıyor.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir alamet. Bir mühür gibi Efendimizin torunu olduğuna dair sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna dair elbetten olduğuna dair bir nişan. Demek ki, peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. اَذْيَلُ الْفَخِذَيْنِ Oylukları mübarek bacakları oylukları birbirinden açık olacaktır.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 40 yaşında olacaktır. Şimdi Siretini anlatıyorum. Yani yaşantısını, gidişatını takip ettiği e, hayat tarzını. Burada çok rivayetler var. Uzun rivayetler var tabi. Fe innehu bir bi sünnetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel edecektir. Bir sünneti bile terk etmeyecek, terkine taviz vermeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne sünneti varsa kitaplarda hepsini Allah ona ilham edecektir. Geçen derslerde dediğimiz gibi bir gecede Allah onu bütün ilimlerle mücehhez hale getirecektir. ile ile ve bütün sünnetler kendisinde yani kendiliğinden ihya edilecektir. Layu <gülüyor> kızu ne Uyanı uyandırmayacaktır. Ne demek Uyanı uyandırmayacaktır? Yani çok yumuşak huylu bir insandır Adam orada uyuyor ama rahatsız etmeyelim diye kimseyi rahatsız etmeyecek Ve <gülüyor> la demen kan dökmeyecektir. Yani ceppar değildir, zorba değildir. Efendim insanları kıran geçiren sert mizaçlı huysuz biri değildir. Yani hani derler karınca incitmez, uyanı uyandırmaz. Hiç böyle insanlara efendim sıkıntı çıkarmayacaktır. Yukatilu ale sünneti, sünnet üzere savaşacaktır. Yani sünneti seniyeyi Muhammed Mustafa'nın, sallallahu aleyhi ve sellem yolunu canlandırmak için ve onun ehli sünnet itikatını Revaçta kılmak için ve ameli sünnetlerini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 bir bidat da ortalıkta bir hurafe bir bidat bırakmayacaktır. Bütün bidatleri kökünden kaldıracaktır. Yani يقوم بالدين اخر الزمانi كما قام بالنبي sallallahu aleyhi ve selleme evlehü. Kıyamet yaklaştığı bir zamanda, ahir zamanda, ta bizden sonra gelecek, şu günlerden nice sonra gelecek bir zamanda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 Sevinelim elhamdülillah Bugün Filistin'deki kardeşlerimiz Çok zor durumdadır Yahudin elinden çekiyor Bugün Afganistan'daki Müslümanlar üzerlerine bomba Yağıyor yine nice insanlar dün öldü ta, Efendim Sivil hiç teröre Bulaşmamış eli silah tutmayan Nice insanlar Geçen gün yine Filistin'de nice çocuklar Nice kadınlar öldürüldü Evvelsi gün Afganistan'da hani bombalar yağdı Yüzlerce kişi öldürüldü Irak'ta her gün her taraf patlatılıyor. Bu kadar Müslüman kanı dökülüyor. Çeçenistan'da öyle, Doğu Türkistan'da Müslümanlar, Türk Müslüman Türk kardeşlerimiz. Çin gavurunun elinde neler çekiyor? Efendim dünyanın her tarafında Müslümanlar zor durumda, hakikaten zelil ve sefil durumda. Ama sevinelim inşallah. Sevinelim ki Allah dinini tamamlayacaktır. Velakıbetül muttakîn güzel neticeler. Takva sahiplerine kalacaktır. İslam sonunda bütün dünyaya hakim olacaktır. Şirkin ve gavurluğun mumu sönecektir arkadaşlar. Onun için üzülüyoruz. Üzülmeme gel değil ama şu müjdeleri duyunca da ne kadar seviniyoruz. Görsek de görmesek de seviniyoruz. Çünkü biz buna gayba iman ediyoruz. Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Yani hakikaten insanın aklına mantığına biraz zor geliyorsa da kabullenmek, hafsale biraz kaldırmıyorsa da, bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. Ve lezi yarsele rasulehu bilhuda ve hak, o Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost gönderen Allah, neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır Ayet-i Kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde Gerçekleşecektir inşallah Onun için Müslümanlar mahzun Müslümanların boynu bükük Müslümanlar öz vatanlarında Mahkum tutsak esir gibi Müslümanlar hakikaten çok çile çekiyor Zaten çile çekmeyene bu zamanda Müslüman da denecek hal yoktur Ama ve şunu bilin ki Netice bizimdir Akıbet bizimdir Sonu bizimdir, başı da bizimdir. Allahü Teala'nın dini yeniden parlayacaktır inşallah. İslam'ın güneşi dünyayı saracaktır inşallah. Yemlikü'd-dünya kullaha. kemamelked ül ve Süleyman. Zülkarneyn Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Meliket dünya külla erba'tun. Bütün dünyaya bugüne kadar dünya kurulduğundan beri Dört kişi hakim olmuştur. Bunların ikisi Müslümandır, ikisi kavurdur. İki Müslüman birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, birisi Süleyman Aleyhisselam'dır. İki kavrun birisi Nemrut'tur.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 benim ümmetimden bir zat Hazreti Mehdi bütün dünyanın tek hakimi olacak bu hadis-i şerif İmam-ı Rabbani de mektubatında zikreder onun için Hz. Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir ve dünyada Hz. Mehdi zamanında şirkten küfürden bir eser kalmayacaktır inşallah sünnetler üzerine tabi çok titizlikle durması Yine İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin çok önem verdiği hususlardandır. Öyle ki Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman ve bütün dünyaya hakim olduğu zaman Medine'de bulunan bir alim demek o zamanki işte şimdi'nin uzantıları bu vahhabiler, bu Selefi geçinenler, bu, bu sapıklar bunların uzantıları mı kalacak artık o zamana kadar kim kalacaksa o adam en büyük alim Medine'nin imamı diyecektir ki Hz. Mehdi'nin aleyhinde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için e, Hazreti Mehdi'ye harp açacaktır. Hz. Mehdi de bunun sapık itikatlarda olduğunu bilerek kellecinin vurulmasına hüküm verecektir ve onu katlettirecektir. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakiki sünnetlerini terk edeceklerdir. Adamların şu anda bile başında sarık yoktur. Resulullah'ın başından düşmeyen sarık Aliülkare Hazretleri buyuruyor Resulullah sarıksız hiçbir namaz bile kılmamıştır Resulullah'ın başındaki Sarığı çıkartmışlar şu anda Kendileri kafalarına tülbent örtüyorlar da Tülbent örtüyorlar sarığa da Bidat diyorlar nasıl ki şimdi Başladılar Kabe'yi öpene Gavur oldun diyorlar Resulullah'ın ırkasını öpene gavur oldun diyorlar Sakalı şerifi ziyaret edene gavur oldun diyorlar Şu anda bu itikatta adamlar Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde Onlar efendim eee buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam kimdir buna uymayın bu dini İslam ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır Hz. Mehdi de kafasını uçuracaktır demek ki kardeşler sünnet-i seniye tamamen öldürüleceği bir dönemde bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek tamamen İslam'ı parlatacak Sünnet seniyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Nasreddin Hoca dedi, yük benim sırtımda sana ne oluyor dedi. Biliyor musunuz onu? Anlatayım da güldüreyim sizi? Nasreddin Hoca ne yapmış? Merkebin üzerine yükü vurdu, o kadar da ağır yük vurdu, merkep gidemiyor. Gidemeyince kaldırdı yükü, vurdu kendi sırtına. Kendi de bindi merkebin sırtına. Merkebepten köbe yere değdi. Bu sefer merkep hiç gitmiyor. Merkebe diyor ki ya aldım yükü kendi sırtıma. Şimdi sana ne oluyor diyor ya. E şimdi sana ne oluyor ama sen de benim sırtımda duruyorsun. Sen de diyorsun ki şimdi hoca evendi. Sen de diyorsun öyle ama bak. E biz de bu kadar sıcakta geliyoruz, oturuyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Hasta duası alıyorsunuz. Şuradan dağılmadan ananızdan doğmuş gibi affoluyorsunuz. Bu kadar hadis-i şerif okudu. Bak ne kadar hadis-i şerif okudum size şimdi. Burada onlarca hadis-i şerif okuduk. Bunların hepsinin sevabı size yazılır. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Benim duamı alıyorsunuz. Allah'ın dostlarının duası üzerinizde olsun. Benim de üzerimde olsun inşallah. Şimdi kardeşlerim, ihtiyaçlara lütfen sağır kalmayın. Lütfen sağır kalmayın. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَهِ Allah'ın ayetleri anlatıldığı zaman kör ve sahar olarak karşılamayın. Ben sizin kör ve sahar olduğunuzu tahmin etmiyorum. Çok duyarlı ve görücü basiretli ferasetli olduğunuza iman ediyorum. Onun için size bir ayet okuyorum. Elle dinin ve Gece gündüz gizli açık mallarını Allah yolunda verenlere ecirleri cevapları Rab'lerinin yanında hazırdır. E bu bekçidin dinarı vardı. Binini gece verdi Binini gündüz, binini gizli, binini açık Niçin bu ayetle amel edeyim diye Gece vereceğim, gündüz vereceksin Gizli vereceksin, açık vereceksin Mevla buyurur ki Kimse sizi kandırmasın Şeytan sizi kandırmasın Gelin ücretinizi benden alın Bulamazsanız o zaman konuşuruz Hiç Allah'ın yanında insan Emanetini bulamaz mı? Allah emaneti zah eder mi? Yalnız şunu rica ediyorum hiç korku nedir bilir misiniz? Bak önümüzde ölüm korkusu var. İmanlı mı öleceğiz acaba? Kabir korkusu var. Yılanlara dolanacağız mı acaba Allah muhafaza? Mahşer korkusu var. Susuz mu kalacağız acaba? Sırat korkusu var. Cehenneme mi düşeceğiz acaba? Mizan korkusu var. Günahlarımız ağır mı basacak acaba? Efendim Havzu Kevser korkusu var. Kovulacağız mı acaba? Bu kadar korku var muhteremler. Allah buyuruyor gece gündüz gizli açık. İslam hizmetinde infakta harcamada bulunanlar gelsin ücretini benden alsınlar. Ben söz veriyorum korku yüzü göstermeyeceğim. Ve ancak onlar mahzun olmayacak. Cimrilik edenler çok üzülecek, çok üzülecek. Ama benim yoluma cömertlik edenler hiç üzülmeyecek. Korku ve üzüntüden kurtulmak için değer arkadaşlar. Allah'ın dininin yayılması için değer arkadaşlar. Allah Birinizi bin etsin, tuttuğunuzu altın etsin Helalından merzuk etsin, haramlardan beri etsin Allah bizi dostlarıyla haşreylesin, eylesin, hemdem eylesin Düşmanlarından uzak eylesin İslam'ın ve Müslümanların aleyhine kurulan hileleri, tuzakları Allah iptal eylesin Allah bozsun Allah Celle Celaluhu vatanımızın, dinimizin, imanımızın Maddi ve manevi gelişmemizin temini için çalışan Bütün Kardeşlerimizi muvaffak eylesin, mensur ve muzaffer eylesin, düşmanların hilelerinden, tuzaklarından uzak eylesin, İslam'ın ve Müslümanların vatanımızın zarar görmesi için, iç savaş çıkıp milletin birbirini kırması için gayret gösteren gizli güçleri Allah iptal eylesin. Allah Teala birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, şehit olan asker polislerimize garik garik rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, sizin de geçmişlerinizin ruhları için, Vatan ve din için şehit olan her gün bu haberleri duyuyoruz asker ve polislerimize ruhları için ve bütün cemaatlerimizin ta Adem aleyhisselam'a kadar atalarınızdan ne kadar imanlı erkek kadın varsa hepsinin ruhuna buradan bir hediye ulaşmak üzere sizden tarafa buyurun El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin